Daha iyi bir gelecek için sürdürülebilir yaşamı destekleyen teknolojiler üreten Boş, Uygar Özesmi ve Büşra Yarın sunduğu Gezegenin Geleceği programını sunar. Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, Kuzey Doğa Derneği 2018 yılından beri aralıksız gerçekleştirdiği kar üstünde kurt ve vaşak izi sürme faaliyetini 2022 Şubat ayında Profesör Doktor Yosip Kusak ve Emrah Çoban Morteza Nadari, Neslihan Güven ve Gül Tutar'dan oluşan ekiple gerçekleştirdi. Bu kış 2020 yılında uydu vericisi takılan iki kurt ve 2021 yılında vericilerle takip altına alınan beş kurt ve iki vaşağın arkalarında bıraktıkları izleri kar üzerinde takip ettiler. Yedi tasmalı kurdun da izleri tespit edildi. Kuzey Doğa... İzlerinden yola çıkarak sürülerdeki sosyal statüleri de belirledi. Her grup ve sürüdeki kurtların toplam sayılarını tespit etti. Ayrıca tasma ile takip etmediği iki diğer farklı kurt sürüsünü ve yalnız gezen diğer kurtların da kar üzerindeki izlerini haritaya işledi. Kuzey Doğa Derneği'nin iki hafta boyunca arazide 48 saat geçirdiği çalışmayı gerçekleştirmek için zorlu kış şartlarında 1899 kilometre yol katetti. Bu yıl şimdiye kadar kaydettiği en büyük kurt sürüsünü de kayıt altına böylece aldı. 7 ya da 8 bireyden oluşan bu sürü Sarıkamış-Kars-Şenkaya-Erzurum sınırındaydı. 2021'de uydudan takibe aldığı iki vaşağı ise maalesef ulaşamadı. Kardan dolayı kısıtlı hareket imkanı olduğu için iki vaşaktan da veri alınamadı. Araştırmacılar havaların düzelmesinin ardından vaşakların da peşine tekrar düşeceklerini belirttiler. Wind Europe'un raporlarına göre geçen yıl Avrupa'da 14.050 MW karasal rüzgar enerjisi gücü sisteme bağlandı. Böylece geçen yıl sonunda Avrupa'da 207.380 MW karasal rüzgar enerjisi gücüne ulaşıldı. Denizüstü yani offshore rüzgar enerjisi kapasitesi ise 28.000 MW'a aştı. Bu dönemde karasal rüzgar enerjisi gücünde en çok kurulumu 2104 MW İsveç gerçekleştirdi. İsveç'i 1925 MW Almanya takip etti. Geçen yıl 1400 MW kurulu gücü sisteme dahil ederek 2016'daki rüzgar enerjisi kurulumu rekorunu kıran Türkiye ise Avrupa'da yeni kurumlar listesinde 3. sırada. Türkiye'yi 1192 MW Fransa 1139 MW Rusya takip etti. Türkiye geçen yıl sonunda ulaştığı 10.750 MW karasal rüzgar kapasitesiyle önceki yıla göre iki basamak yükselerek Avrupa'da kurulu güç sıralamasında 3. sıraya yerleşti. Türkiye'nin 2021'de rüzgar enerjisinden ürettiği elektrik toplam elektrik üretiminin %10'unu karşıladı. Ayrıca rapora göre Türkiye dünyanın en yüksek kapasiteli karasal rüzgar türbinlerinin kullanıldığı ülkelerden biri oldu. Öte yandan Wind Europe'a göre Türkiye'de 2022-2026 yıllarında en az 6000 megawatt karasal rüzgar enerjisi kurulu gücünün de sisteme dahil edileceği tahmin ediliyor. Bir de buna deniz üstüler etkilenirse daha da fazla olacak. Afrika ülkeleri potansiyel yatırımları okullardan ve hastanelerden uzaklaştırıp ülkeleri daha derin bir yoksulluğa sürüklemekle tehdit eden iklim krizinin etkileriyle başa çıkmak için her yıl milyarlarca dolar harcamak zorunda. Düşünce kuruluşu PowerShift Afrika'nın araştırmasına göre aşırı hava koşullarıyla uğraşmak yalnızca Etiyopya'da gayri safi hasılanın %6'sına yakın bir maliyete sahip ve bu da iklim hasarını onarmak amacıyla her 20 dolarlık milli gelir için 1 dolardan fazla harcamak anlamına geliyor. Afrika iklim krizine neden olan sorumluluklarda en az paya sahip. Buna rağmen en kötü etkilenen bölgelerden biri Afrika ülkeleri iklim bozulmasına uyum sağlamak için gayri safi yıllık hasılarının ortalama %4'ünü harcayacak. Bu ülkeler arasında dünyanın en yoksul insanlarına ev sahipliği yapan ülkeler var. Sierra Leone vatandaşlarının her biri yılda yaklaşık sadece ve sadece 0.2 ton karbondioksit salarken... Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları bundan 80 kat daha fazla karbondioksit üretiyor. Ancak Sierra Leone yılda 90 milyon dolar harcamak zorunda kalacak iklim değişikliği nedeniyle. Zengin ülkeler 2009 yılında yoksul ülkelerin sere gazı emisyonlarını azaltmalarına ve iklim bozulmasının etkileriyle başa çıkmalarına yardımcı olmak için yılda 100 milyar dolar yardım sağlama söz vermişti. Ancak şimdiye kadar bu hedefin çok gerisindeler ve sağlanan fonların çoğu ülkelerin uyum sağlamasına yardımcı olmak yerine rüzgar santralleri ve güneş panelleri gibi salımları azaltmaya yönelik projeler. Nijerya'daki Alex Ekuvuema Federal Üniversitesi'nde İklim Değişikliği ve Kalkınma Merkezi Direktörü Çuk Okereke zengin ülkelerinin bulgulara ve IPCC raporuna bir yanıt vermesi gerektiğini söylüyor ve İklim değişikliğine neredeyse hiç katkıda bulunmayan Afrika bu etkiden orantısız bir pay almaya devam ederken iklim değişikliğinin başlıca nedeni olanlara bakmamak hem sorumsuzluk hem de ahlaksızlık. Hararetli sözlerin zamanı çoktan geçti. Dünyanın önde gelen iklim kirleticilerinden acil, ölçekli ve uzun vadeli desteğe ihtiyacımız var diyor Afrika'ya yapılan bu haksızlığın önüne geçmek lazım. Iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz savaşsız ve barış içinde bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.